Ağuzzu bilahemin Şeytanı Rajeem Bismillahi r ve nesdainuhu ve nesafiru ve naguzzu min şururan fi ve min siyate amalina. Men yehtihi Allahu falamuzillallah ve men Ve en la, la Ve enna abduhu ve Fe inne istaqal hadis Kitabullah ve hayral hediye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Zebercet kitabının şerhinde alışveriş bölümü anlaşmazlıkta kura çekip helalleşmek başına kalmıştık. 889 nolu hadis. Ibnü Seleme radıyallahu anh'dan Kendisine ait bir miras hususunda ihtilafa düşen Ensar'dan iki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Davalarını ispat edecek bir belgeleri yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz davalarınıza bakmam için bana müracaat ediyorsunuz. Ben ancak bir beşerim. Bir kısmınız delilini ifade etme hususunda bir kısmınızdan daha güçlü olabilir. Ben de onların ben de ondan dinlediklerime göre hüküm veririm. Bundan dolayı ben herhangi bir kimse için kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem o kimse bu şeyi almazsın. Çünkü ben ona ateşten bir parça kesip vermişim demektir. Kıyamet gününde bu onun boynuna dolanmış halde gelir. Bunun üzerine o iki adam alamaya başladılar. Her biri diğerine benim hakkım senin olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Şu davranışı gösterdiğinize göre malınızı kendi aranızda bölüşme yoluna gidin. Bunu yaparken önce malı iki eşit parçaya bölün, sonra aranızda koraya çekin, sonunda her biriniz diğeriyle helalleşsin. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bukhari ve Müslim bu metinle rivayet etmemişlerdir. Ahmed bin Hamid, İsa bin Rahye, İbn Ucarut, İbn Bişeybe, Darakutni, Şerhusunlarda, Begabi, Ebu Yala, Şerhumüşkilasarda, Tahabi, El-Evsatta, İbnül Münzir, Süneninde Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani İrbal-ı Galil'de tarihç etmiştir. İflas eden kişiden alacağın tahsili 890 hadis. Kab'in Malik radıyallahu anh'ten. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, yumuşak oylu, yakışıklı bir gençti. Hatta kavminin en değerli gençlerindendi. Elinde hiçbir şey tutmazdı. Bu yüzden de gitgide borçlandı. Derken bütün malını borca ipotek etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan alacaklılarına borçlarını düşürmelerini söylemesini rica etti. Fakat alacaklıları kabul etmediler. Eğer birinin hatırı için birinden alacaklarını silselerdi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için Muaz radiyallahu anh'den alacaklarını silerlerdi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz anh'ın bütün malını borcuna karşılık sattı. Öyle ki Muaz radiyallahu anh'ın hiçbir şeyi kalmadı. Sonra Mekke fethinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu bir grup Yemenli'nin başına komutan olarak gönderdi ki yaralarını sarsın. Muaz radıyallahu An Yemen'de vali olarak bir müddet kaldı. Böylece Allah'ın malıyla ilk ticaret yapan kişi o oldu. Muaz radıyallahu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanıp vefat edene kadar orada kaldı. Döndüğünde Ömer radıyallahu anh Ebbekir radıyallahu anh ''Şu adama birini gönder, ihtiyacı kadar kendisinden mal bırakıp gerisini ondan al.'' dedi. Ebu Vekir ''Onu oraya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaralarını sarsın, yani zararını karşılasın.'' diye gönderdi. ''Kendisi bana bir şey vermedikçe ben ondan hiçbir şey almam.'' diye karşılık verdi. Ebu Vekir dediğini yapmayınca Ömer Radiyalan kendisi Muaz'a gitti ve meseleyi kendisine arz etti. Muaz radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beni oraya durumumu düzelteyim diye gönderdi. Bunu yapmam dedi. Sonra bir gün Ömer radyalan ile karşılaşınca ona, seni dinleyip söylediğini yapacağım. Çünkü rüyamda kendimi büyük bir suyun ortasında buldum. Boğulmaktan korktum. Beni oradan sen kurtardın ey Ömer dedi. Sonra Ebu Bekir gidip aynısını ona da anlattı. Ve ondan hiçbir şeyi gizlemeyeceğine yemin etti. Hatta Kırbacın dahi bildirince Ebu Bekir radıyallahu Vallahi ben bunu senden almam, onu sana hibe ettim dedi. Ömer Radyalan'ta bu gönül rızasıyla ve helallikle olursa mümkündür dedi. Sonra Muaz Radyalan oradan ayrılıp Şam'a gitti. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Abdurrazzak, e, Musannef'inde, Mervezi, hadisi Yahya bin Ma'in'de, Taberani, Hakim, Merasil'de Ebu Davud, Marife'de Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da yine Ebu Naim, Dârekot neymekârımül ahlakta harayeti, Haris bin Ebu Usame, Behaki ve tarihinde İbn-i rivayet etmişlerdir. Elbani İrba-ül Galil'de etmiştir. Evet, burada iflas eden kişiden alacağın tahsili başlığında verdik bunu. Burada Muad-ı iflas etmiş konumdaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bütün malının satılarak borçlarına alacaklarına verilmesine hükmetti. Gayrimüslimlerle alışveriş yapmak, 891 nolu rivayet. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kalın ve ağır umman kumaşından elbisesi vardı. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü, üzerinde iki ağır ve kaba elbise var. Terlediğin zaman sana ağırlık veriyor. Falan kimseden, ki o adam bir Yahudiydi, İki elbise alsan olmaz mı? Zira o Meyseri'ye ince elbise getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Meyseri'ye iki elbise göndermesi için birini gönderdi. Adam dedi ki, Muhammed'in maksadını biliyorum. O benim malımı alıp parasını vermemek istiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O yalan söyledi. Çünkü benim en doğru sözlüleri olduğumu ve Allah'tan en çok sakınanları olduğumu biliyor. Veya şöyle dedi. En doğru sözlüleri olduğumu ve emanete en çok riayet edenleri olduğumu çok iyi biliyor. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. İsa bin Rahiye, Tirmizi, Nesai, Hakim... Ahmet, Tayalisi, İbn-i Asakir, Beyhakir rivayet etmiştir. Şeyh Mukbil, Sayın Müsnet de etmiştir. Evet, burada Yahudi birisiyle bir kumaş alışverişi yaptığını görürüz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ee, bu da gayrimüslimlerle alışverişin cevazına delalet ediyor. Rehin vermenin caiz oluşu 892 No'lu rivayet İbn-i Abbas radıyallahu evet. anhmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Zırhı ailesine yiyecek olması için aldığı 20 ölçe karpa karşılığında bir Yahudi rehin idi. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına güredir. Ziyahül Mahdisi, Tirmizi, Darimi, Ebu Ya'la, Ab bin Hümeyt, İbn Azm el-Muhallâ'da rivayet etmişler. Muhbil bin Adisayül Müsnet de etmiştir. Ödünç Vermek 893 oğlu rivayet Ya'la bin Umeyye radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Sana elçilerim geldiği zaman onlara 30 deve veya 30 dır ver ya da sağla. Ben geri verilmek üzere ödünç olarak mı dedim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Bu hadis Buhari'nin isnad şartlarına göredir. İbn İbn Ahmed, Ebu Davud, Sünenü Kebir'da, Nesai, Darekutni, El muallada İbn Azm, Marif'ede Ebu Naim rivayet etmişler. Elbani sahihada Mukbil bin Hadi'ye müsnedde tahric etmiştir. Evet bu da eee olağanüstü hallerde yani savaş gibi durumlarda devletin e, halktan böyle e, savaşta işe yarayacak şeyleri ödünç alması hakkında bir delil. Meyve yenilecek duruma gelmeden satılmaz. 894 nol rivayet İbn Abbas radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meyvelerin yenilecek duruma gelmeden satışını yasakladı. Bu hadis buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezar Ahmet İbn İbban Taberani Elevsat'ta Mümin'e rivayet etmişler. Muhbib bin Ali's Sayıl Müsned'de tahric etmiştir. Yani meyve çiçek halindeyken veya henüz yenilmeyecek bir durumda, tam olgunlaşmamış bu bunun satışı yasaktır ama çal gibi yenilecek durumda olanlara gelince bununla bir sakınca söz konusu değil. 895 no rivayet Enes bin Malik radiyalan'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meyveyi kızarıncaya veya sararıncaya kadar satmayı, üzümü kararıncaya kadar satmayı ve hububatı taneler sertleşip kuvvetleşinceye kadar satmayı yasakladı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bukhar ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Begavi Şerru Sünnede İbn-i İbdan Hakim Ziyal muhtarede Ahmet Ebu Davud Tirmizi, İbn Mace'de, Riyakut nebuya'la, Elevsetta İbn Münzir, Tahavi şerhul ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani rivayluka'l-ülde tahric etmiştir. Buna göre koruk denilen üzümleri e, satmanın caiz olmadığı anlaşılıyor. Özellikle üzüm kararınca kadar yani kara üzümün kararınca kadar satılmasını yasaklıyor bu hadiste. Hububatta da e, taneleri sertleşip kuvvetleninceye kadar satmayı yasakladı deniliyor. Evet. Ağaçtaki meyvenin tahmin edilmesi 896 ol rivayet Ayşe radıyallahu şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha radıyallahu gönderir o da olgunlaşınca daha yenilmeden önce hurmaları tahmin ederdi. Sonra Yahudiler bu tahmini almak veya onu Müslümanlara vermek arasında muhayyer bırakılırlardı. Bu meyveler yenilmeden ve ihtiyaçlara sarf edilmeden önce zekatın tayin edilmesi içindi. Bu hadis-i şartına göredir. İbn-i Uzeymi, İsa'k bin Rahi, abdur Ahmet, Ebu Davud, Dariq El-Muhallada, İbn-i ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Evet buna Hars deniliyor. Hars ee, deniliyor. Harras, bu işi yapanı da Harras deniliyor. Zekatın ne kadar verileceğini hesaplamak üzere işte göz kararı Abdullah bin Rehavharad yılan kitinde göz kararı işte bakıyor meyvelere ne kadar çıkacağını böyle tahmin ediyor. Bu şekilde zekat miktarı belirleniyordu. Sağmal hayvanı sütlü göstermeye çalışmak. 897 oldu rivayet. Ebu Hureyir radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sizden biriniz koyun, deve gibi sağmal bir hayvanı satacağında fazla paraya satabilmek için memesindeki sütü sağmamazlık etmesin. Bu hadis müslimin şartına göredir. Abdurrazak, İbni Ebi Şeybe, İbn İbban, Ahmet, Nesai, Elefsat'ta İbnül Münzir rivayet etmişler Elbani Sayıha da terhij etmiştir. Tarla kiralamada yasaklanan şekil. 898 ne olur, rivayet? Usaid bin Züheyr radıyallahu anh dedi ki, Birimiz arazisine ihtiyaç duymadığı zaman çıkacak ürünün yarısı, üçte biri veya dörtte biri karşılığında başkasına kiraya verir. Cedavilden üç hisse ve kusveranın kendisine verilmesini şart koşardı. Kusvera harman ölüp savulduktan sonra başaklar içinde kalan hububattır. Cedavil ise su arklarının kenarlarında yetişen ürünlerdir. Biz arazide demirle ve Allah'ın dilediği ziraat aletleriyle çalışır faydalanırdık ta ki Rafi bin Hadic radıyallahun bize geldi ve dedi ki muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi size faydalı olan bir işten yasaklıyor Allah'a ve Rasulüne itaat etmek ise sizin için bundan da faydalıdır. Şüphesiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi tarlayı oradan çıkacak ürün karşılığı kiralamaktan yasaklıyor. Kimin arazisine ihtiyacı bulunmazsa onu kardeşine versin. Yine sizi muzaben eden yani ağacın başındaki taze hurmayı yerdeki kuru hurma karşılığında satmaktan yasaklamaktadır. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Seri bin Yahya hadis-i Ahmet i̇bn İbn İbban, Abdurrezzak, Ebu Davud, i̇bn Mace, Nesai Taberani, Mu'cemin'de İbn-i Kani, Muallahu Evham'da Hatibül Bağdadi, Şerhumani Lasar'da Tahavi ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Rivalu Galil'de tahrir etmiştir. Tarlanın altın ve gümüşle kiralanması, yani ücretle, parayla kiralanması, 899 nol rivayet, Rafi, Rafi bin Hadic radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkaleyi, yani tarladaki ekini buğday karşılığında satmayı ve muzabeneyi yani ağacın başındaki taze hurmayı yerdeki kuru hurma karşılığında satmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Ancak üç kişi ekine ekebilir. Kendi tarlası olan onu eker. Kendisine karşılıksız olarak arazi verilen kimse o araziyi eker. Ve altın ya da gümüş karşılığında tarla kiraya tutan kişi onu eker. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bnül Hayseme tarihte Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İbn Şeybe, Taberani, Darekutni, El-Mualleda İbn azzım, Behaki şerhü'l-menâsırda tahabire rivayet etmişler. Elbani sahih'a da tercih etmiştir. Yani önceki rivayette geçen yasak eee tarlanın mesela kişi tarlasını kiraya verirdi. Onu dört parça ayırır sonra veya iki parça artık kaça ayırıyorsa ''Şu kısımdan çıkacak ürünler bana ait, şuradan çıkanlar da sana ait.'' derdi. Yani tarladan çıkacak ürün karşılığı bu şekilde kiralama yasaklanıyor. Ama parayla kiralamada bunda bir sakınca yok. Hadis bu konuda açık. <gülüyor> Arazi satışının caiz oluşu 900 numaralı rivayet. Al-Kahme bin Valiraymullah'ın babasından rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hadramut'ta bulunan bir araziyi parselleyerek kendisine vermiştir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir i̇bn Şebbe, Tarihül Medine'de, Bukhar Refül Yedeğin'de, Tayalisi, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Taberani ve Beyhak rivayet etmişler Muhbih bin Hadisayül Müsnet'te tarihci etmiştir. Belirlenmiş arazide şufa yoktur. 901 mol rivayet, Ebu Ureyri radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Arazi taksim edilip sınırları belirlendikten sonra artık onda şufa hakkı yoktur.'' Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bn Nazm el Muhallada, Ebu Davud, El-İlel'de Dârekutni, Beyhâki rivayet etmişler. Elbân-ı Sayhâ'da, Mukbil bin Adisayül-Müsned'de tahric etmişlerdir. Zalim damar ne demektir? 902 Nol rivayet. Said bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ölü bir toprağı canlandırırsa o toprak onundur. Zalim damara hak yoktur. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Bezzar, Ziyahül Makdis el Ebu Dağud, Tirmizi, Nesai, Sünyal-Kübrada, Ebu Ya'la, El-Muallada, İbn Azim, Beyhaki ve İbn Sakir rivayet etmiştir. Elbani rivay Galil'de tarcih etmiştir. Bunun açıklamasıyla ilgili olarak 930 3 rivayet. Ebu Musa Muhammed bin el-Müsenna dedi ki, Ebu'l-Velil de Tayalisi'ye, zalim bir damar için hak yoktur sözünün manasını sordum. Bunun üzerine dedi ki, zalim damar kendisinin olmayan şeyi gasp edendir. Ben de başkasının toprağına ağaç diken mi diye sordum. İşte o dedi. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi rivayet etmiştir. İbn-i Resir en nihayede hadisi şu şekilde açıklamıştır. Bir kimse gelir, kendisinden önce başkası tarafından ihya edilen bir araziye sahip olabilmek için oraya ağaç dikerse, bu ağaçların bir damarında bile onu diken bu zalim kimsenin hakkı olmaz. Suyun satışının yasaklanması... 904 nol rivayet Ebul Minhal Raymullah dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi İyas bin Abd el Müzeni radıyallahu an insanların Fırat'ın suyunu sattıklarını görünce dedi ki suyu satmayın. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su satışını yasakladı. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. E bu avane mustahreshte İmru'l-Jartun teka'da İbn Ibn hakim Ahmed İbn Maçe, Ebu Dawood Tirmizi, Nasay Darimi, İbn ebi Şeybe, Humayedi, İbn ebi Yasım el Ahat ve el-Methani'de Yahya bin Adem el Haraj'da Ebu Naim Marfede beqay Mujem'de Taberani, İmru'l-Münzir Evsatta, İbn Azm muhallada ve Bey Haki Sunender rivayet etmişler Mukbil bin Hadi say Camiş say'de etmiştir. Yani burada e, böyle göl, nehir gibi suları sulama için e, satmanın yasaklanması söz konusu. E, mesela bir su, bir dere kişinin bahçesinden geçer. Adam o bahçeye bir hendek yapar. Duvar örer. Ve keyfine göre, parayla yani sen bahçenin sulamak istiyorsan der, ona göre açar o suyun önünü. E, para karşıda satar. Bu, bu ile şeyleri yasaklanıyor. E, yoksa suyun satışı işte şu içme suları değil, yani bu şişelerde, şişelenen, belli bir masraf yapılan, taşınan sular bunlar değil. E, sulama işinde kullanılan bu gibi sular hakkında geliyor bu yasak. Nitekim e, Rume kuyusu, bir Yahudi'deydi sanırım içme suyu olan bir kuyu. Bunu Osman Radyalan satın almıştı. E, bunlar farklı bir durum. Hayvanın Hayvan karşılığında veresiye satışı 905 Nual rivayet Semura bin Cündüp radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanın hayvan karşılığında veresiye olarak satışını yasakladı. Bu hadis müslümin şartına göredir. Bunu Semuye, Fevaidinde, İbn-i Munteka'da, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, Darimi, Bezzar, Taberani, Ru'yani, El-Muhallada, İbn-i Azim, El-Evsat'ta, İbn-i Müzir, Tarihinde Atip, Beyhaki ve tarihinde İbn Nesakir rivayet etmişlerdir. Evet hayvanın hayvan karşılığında veresiye satışı yani anlıyorsunuz herhalde bunu. birisi hayvanı verir, peşin olarak verir. Karşında o da yani takas oluyor bu böyle bir alışveriş. Diğerde vadeli olarak alacak. Bu şekil yasaklanıyor. Demek ki hayvan eğer takas yapılacaksa peşin olmalı. Köpek satışı ve hayvan çiftleştirme ücreti 900 olur rivayet. Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacamatçının kazancından, köpeğin ücretinden ve hayvan çiftleştirme ücretinden yasakladı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Nesai, İsa bin Rahiye, Ahmet, Tayalisi, İbn-i Mace, El-Mukallisi hatta Darekutni, i̇bn Nazım El-Muhalla'da rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayil Müsnet'te tercih etmiştir. 907'in oğlu rivayet Enes Radyalan'ten. Kilap kabilesinden bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme erkek damızlığın dişiye açtırılması karşılığında alınan ücretin hükmü hakkında sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu yasakladı. Adam dedi ki Allah'ın Resulü biz damızlığı açtırıyoruz da bize ikramda bulunuyorlar. Bunun üzerine ikramda ona ruhsat verdi. Yani ücret olarak değil de sen işte hayvanla çiftleştirdiğin için sana hediye veriyorlar, ikram ediyorlar. Yani bu şart koşmaksızın e buna ruhsat verdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bu hadis bu kanının şartına göredir. Taberani Mucem-i Sahir'de, El-Muhtare'de, Tirmizi'nin Nesai'yi sünenlerinde rivayet etmiştir. Muhbib-i i̇bn tercih etmiştir. Hacamat ücretinin mekruh oluşu 908 nol rivayet. Ebu Mesud Uhbe bin Amr radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacamatçının kazancından yasakladı. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Hazmi el itibarda ve İbn-i Mace sünende rivayet etmişlerdir. 909'un rivayet Cabir radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hacamatçının kazancı hakkında sorulunca onunla hayvanlarınıza yem alın buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Yala, Ahmet rivayet etmişler ve ben sayhada tahric etmiştir. Musaf'ın satışı 910 olur rivayet Said bin Cübeyr Rahimullah dedi ki İbn Abbas radiyalanmaya musafların satışı sorulunca sakınca yoktur. Ancak ellerinin emeğinin karşılığını alıyorlar dedi. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn Ebi Davud el-Mesahif'te Bukhari, Halka'yı Fahlibat'ta Beyhak Sünneli'nde rivayet etmişler. Elban İrba'da tarcih etmiştir. Mescitte satış yapana söylenecek şey 911 olur rivayet Ebu Ureyra radiyalaniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitte bir şey satan veya satış yapan kimse gördüğünüz zaman Allah ticaretine kar vermesin deyin. Yitini ilan ederek arayan gördüğünüzde de Allah onu sana buldurmasın deyin. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i El-Münteka'da, i̇bn Zeyme, İbn-i Hakim, Tirmizi, Nesai-i Kübra'da, Darimi, Bezzar, Taberani, Evsat'ta, i̇bn Münzir, Evsat'ta, e, i̇bn Muhalla'da ve Beyhak Sünen'de rivayet etmişler. Elban-i i̇rvay Kale'de, bin Hadisay-ı tahric etmişlerdir. Yani bu şekilde mescitte ilanda bulunan bir kimse, mesela yitini ilan eden veya e, herhangi bir satış için bağırıp çağıran, böyle seslenen, gürültü yapan kimselere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde beddua edilmesini söylüyor. E, tabi burada helallik, haramlık bu tip bir hükme gitmeyiz ta ki bir nas... Bunun hükmünü bildirmediği sürece fakat i̇l Mehli bu gibi hadislerden işte bunun mekruh olduğu veya haram olduğu şeklinde farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Biz ise sadece bu hadisi söyleriz ve ona göre sakınırız. Bunun teşyan hükmü 912 Nuhal rivayet İyaz bin Himar radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir şey bulursa adalet sahibi bir şahit tutsun, onu gizleyip kaybetmesin. Eğer sahibi gelirse ona hak sahibidir. Aksi halde bu Allah'ın dilediği kimseye verdiği bir maldır. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ali bin Cadd Müsned'inde İbn-i İbban, İbn-i Cavud, El-Müntekada Ahmet, Tealisi, i̇bn Şeybe, Ebu Davud, i̇bn Mace, sünen kubra'da Nesai, Taberani, Şerhumuşkül Aser'da Tahavi, El-Ahad ve El-Methani'de İbn-i Beyasım, Marife'de Ebu Naim, El-Efsat'da İbnül Münzir, Beyhaki Muceminde İbn Asakir rivayet etmişler Muhbil bin Adicamü Said'de taric etmiştir. Bu lukata baplarında, yani buluntunun hükmü baplarında ilgili daha başka hadisler var. Böyle bir durumda e, yani kişinin bulduğu eşya değerli bir malsa veya para olup e, yekün tutan bir paraysa bunun bir sene ilan edilmesi. E, bu, bu hadiste Adalet sahibi bir şahit tutmak da emrediliyor. Demek ki bir kimse hiçbir şahit tutmazsa, yani adil bir şahit de olmadan, böyle bir şahide de bunu göstermeden, işte böyle bir şey buldum diye şahit de tutmadan gizlerse o gizlemiş oluyor. Bu hadiste yasaklanan bir şey. Bir sene kişi ilan eder. Bir sene sonunda eğer sahibi çıkmazsa burada Allah'ın kendisine verdiği bir maldır. O bir sene sonunda artık o kendisinin olabilir. Düşük değerdeki eşyalara gelince yani sahibi tarafından aranmayacak, istenmeyecek mal olursa bunu almakta sakınca yoktur. Mesela 1 lira. Bugünkü parayla 1 lira gibi. Burada delil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yerde bir hurma bulup şayet bunun zekat, sadaka malı olduğunu bilmeseydim yerdim demesi. Yani hurma değersiz bir mal. Peygamber Aleyhisselatü onun zekat malından olabileceği şüphesiyle bundan kaçınıyor. Yoksa zekat malı değilse, yani ona çünkü zekat malı haram, başkasının yemesi caizdir yani bunu. Ehli Beyt'ten başkasının yemesi, bunda bir sakınca yok. Bunun gibi düşük şeyler, düşük değerde olan, yolda bulduğum bir elma, armut, bunun gibi ufak tefek işte takılardan altın ve gümüş olmayan takılar, daha düşük değerde, mesela tutyadan yaptıkları takılar, bunun gibi şeyler veya tenekeden, bunlarda biz sakınca yok. Bunları kişi alabilir. Üçüncü bir açısı meselenin bulunan eşyanın insanların gelip geçtikleri bir yerde mi bulunduğu, yoksa ıssız, harabelik bir yerde mi bulunduğuyla da alakalı bir ayrıntı var diğer bir hadiste. Şayet bir harabelikte insanların gelip geçtiği yer olmayan, ıssız bir yerde bulunursa, Bunda bunu almasında bir sakınca yok kişinin. Ama insanların gelip geçtiği bir yerse ilk başta söylediğimiz şey geçerli. Yani eğer değerli bir malsa insanlara bir sene bunu ilan etmek veya şahit tutmak bu hadiste belirtildiği gibi e, şayet sahibi gelirse ona hak sayabilir. Sahibi çıkmazsa da bir sene sonunda ona kişi e, el koyabilir kendisine edinebilir. Bu hadiste buna bir ruhsat görüyoruz. Allah izni verirse Kitabul hibe yani bağışlar bölümü bir sonraki derste işleyeceğimiz başlık olacak. Subhanekallahümele bihamdik ve eşhedü en ilahe illa en tevattike la şerekelek ve estağfurüke ve etubideyki.